Amsterdam. Yüzde maske elimde var Under armor Belde zigza var hedefe tak atak Çelik yelek gibi benim kasar armor Baba yapar hit olur hep madafak Ooo kafam perişan Benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapatar şişe şişe underhand Kafam gökdelende de the spider man Bası kapat biga bottom big man Babama piste diyorum free man. Benim araç hızı açtım turboyu Arabam şişko underer sumoyu şarkıram ramp upam çok iyi Kızım durmasalı hadi Bobo bize her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi Selam Beyler kafam çok iyi of bizde her şey çok iyi Selam kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok, çok, şey çok, çok, çok. çok iyi çok her şey çok iyi çok yaz balideyim, kışın amsardam Ceffredtoici el benim Instagram konuşup dururlar benim arkamdan beni sevmeyen ölü yok Bahrıldan mod fena Çünkü fena ünlüyüm sevgilim bile çok fena ünlüyüm Şarkılar bile çok fena ünlü. Benim adım Kerim Baran ünlü. Of bize her şey çok iyi. Selam kızlar kafam çok iyi. Çok. İstanbul kara beni çok seviyor. Türkiye beni çok seviyor. Pitonun içinde ekip tuturuyor. Kokular çok iyi çok iyi çok. Da fuck. Wow çok iyi çok iyi çok bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde bitler çok iyi selam beyler kafam çok iyi Biz bizde her şey çok iyi selam kızlar kafam çok iyi çok bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok Big Man. Big Man. Big Man. Jeff Bigman Jeff Bigman Jeff Bigman Jeff Bigman